İbrahim peygamber Allah'ın emri üzerine eşini ve oğlunu çöl'e götürdükten sonra bir ağacın altına bırakmıştı. Burası zamanın geçmesiyle sadece temelleri kalan ve kısmen kuma gömülen kabe'nin yanı başıydı. Suları bir süre sonra bitince Hazreti Hacer oğlu İsmail için telaşlandı. Sağ sola koşuşmaya başladığında Hazreti Cebra'il geldi. Ve Allah'ın izniyle Zemzem suyunu buldu. Zemzem o bölgeye hayat vermişti. Arkasından Kabe inşa edildi. Bu yüzden birçok insan o bölgeye akın edip yerleşti. Yemen'den gelmiş olan Cürhüm kabilesi de bunlar arasındaydı. Ne yazık ki bunlar da zamanla azıttı. Kabe'ye hediye edilen mallara el koydular. Ziyarete gelenleri soydular. Buna direnenleri döverek öldürdüler. Allah sevgili Resulünün doğum yeri, kıblesi ve vatanı olacak Kâbesine zarar veren bütün kavimler gibi onları da cezalandırdı. Zemzem suyu kesilerek yok oldu ve büyük seller yüzünden yeri kayboldu. Birkaç asır boyunca zemzem suyu tamamen unutuldu. Fakat alemlere rahmet olan peygamber geliyordu. Onun doğacağı yer susuz kalmamalıydı. Ve bu su elbette ki zemzem suyuydu. Peygamberimiz Hz. İbrahim'in soyundan geldiği için ayak izlerine varıncaya kadar ona benzerdi. Bu nedenle Hz. İbrahim ve ailesi için verilen zemzem ahir zaman peygamberi zamanında tekrar çıkacak, suyun bulunması da, o yüce misafirin şefkatli dedesine, Abdülmuttalip'e nasip olacaktı. Abdülmuttalip, Peygamberimizin dünyaya gelmesinden kısa bir süre önce bir rüya gördü. Bu rüyasında ona, yürekleri serinletip kandıran suyu ara, zemzemin yerini kaz, onu bulduğun zaman artık onun suları hiç kesilmez. O sana dedelerinden mirastır deniyordu. Abdülmuttalip yine rüyadayken o kuyu nerede diye sorunca, yarın sabah bir alaca karganın gagasıyla kazacağı yerde ve bir karınca yuvasının yanındadır denmişti.